Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı Yenilenebilir Enerji 2019 raporunun Türkiye lansmanı yapıldı. Güneş enerjisinin önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak bir yükseliş sergilemesinin beklendiği vurgulandı. Uluslararası Enerji Ajansı kıdemli enerji analisti Heimi Bahar, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjide beklenen bu çarpıcı artış oranlarına karşın Bu artışın sürdürülebilir enerji üretim hedefleri açısından hala yeterli olmadığına dikkat çekti. Rapora göre güneş ve rüzgar önümüzdeki 5 yılda dünya elektrik kapasitesi büyümesinin %70'ini temsil edecek. Bu büyümenin güvenli ve düşük maliyetli bir biçimde şebekeye entegrasyonu için yeni politikalar gerekiyor. Dağıtık sistemlerin sürdürülebilir büyümesi için hem yatırımı çekici hale getirecek, hem sabit şebeke gelirlerini teminan altına alınacak hem de şebeke maliyet yükünü tüketiciler arasında adil bir biçimde tahsis edecek dengeli kamu politikalarına ihtiyaç var, dendi bu açıklamada, lansmanda. Dünya Sağlık Örgütü iklim değişikliğine yönelik yeni raporunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'in alt kuruluşlarından olan Dünya Sağlık Örgütü'nün 101 ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre hazırlanan raporda, pek çok ülkenin iklim değişikliğine karşı hazırladıkları planları hayata geçirmediklerinin altı çizildi. Raporda iklim değişikliğinin etkilerinden insan sağlığını korumak her zamankinden daha acil ifadesine yer verildi. Ayrıca ülkelerin gittikçe artan bir şekilde iklim değişikliğine önem vermesinin yeterli olmadığına vurgu yapıldı. Raporda iklim değişikliğine yönelik plan ve stratejileri hayata geçirebilmesi için ülkelerin gerekli finansmanın sadece... %38'ine tedarik edebildiği bu durumun da endişe verici olduğuna işaret edildi. İklim değişikliğinin aşırı sıcaklar, stres, kolera ve sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar verdiği ifade edilen raporda bu sorunun potansiyel olarak 21. yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği uyarısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Rapora ilişkin yaptığı açıklamada iklim değişikliği sadece gelecek nesillerin ödemesi gereken bir fatura değil, aynı zamanda insanların günümüzde sağlıklarıyla ödedikleri bir bedel ifadesini kullandı. Edhanom, ülkelerin iklim değişikliğine karşı harekete geçmek ve insan sağlığının günümüzde ve gelecekte korunması için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmaları ahlaki bir zorunluluk dedi. WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı Yayınladığı son raporda bugün Akdeniz'in sadece %1,27'sinin etkin bir şekilde korunduğunu, bunların da ağırlıklı Akdeniz'in kuzeyinde yer aldığını açıkladı. Rapora göre Akdeniz ülkeleri denizlerin %10'unu koruma altına alma ve bölgedeki denizel biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma konusunda vermiş oldukları taahhütleri yerine getiremedi. Barcelona Sezleşmesi'ne taraf olan Akdeniz ülkeleri, Denizlerin korunması konusunda kat ettikleri yolu masaya yatırmak üzere İtalya'nın Napoli kentinde bu hafta bir araya geldi. Toplantıda hükümetlerin denizel biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve mevcut kayıpları geri kazanabilmek için 2020 sonrasına yönelik yeni eylem planları üzerinde anlaşma sağlamaları bekleniyor. 1976 yılında kabul edilmişti Barcelona Sözleşmesi. Akdeniz'in kirliliğe karşı korunmasını ve eşsiz denizler biyolojik çeşitliliğinin korunmasını amaçlıyor bu sözleşme. WWF'in raporu Barcelona Sözleşmesi'nin ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin bu amaçlarına ulaşamadığı gibi Akdeniz'in petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin baskısı altında bulunduğunu ortaya koyuyor. WWF Türkiye Doğayı Koruma Direktörü Sedat Kalem konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Barcelona Sözleşmesi Akdeniz ülkelerine işbirliği için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak bugün gelinen nokta radikal bir değişime ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Akdeniz ülkelerinin denizel biyolojik çeşitliği koruma konusundaki ilgisizliğinin yetersizliğinin denizlerimizin her zaman her türlü tehdide ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Denizlerde sürdürülebilir bir ekonomiyi gerçekleştirme çabalarını da Olumsuz etkiliyor dedi doktor Sedat Kare. 15 filtresiz termik santrali 2,5 yıl daha havayı kirletme izni verilmesini öngören ve kabul edilen madde 50'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmesinin ardından TIMOP Kimya Mühendisleri Odası bir açıklama yayınladı. Açıklamada özel sektöre devredilmesiyle yalnızca kar için çalışan termik santralin Kapatılması gerektiği söylendi. Santrallerin çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımları yapmalarına getirilen muafiyet süresinin uzatılmamasına rağmen bu yatırımların 2019 sonuna kadar yapılmayacağı söylenen açıklamada ortada kirletmeye devam edilmesi için yaratılmış fiili bir durum var dendi. Açıklamada termik santrallerle ilgili sorunların santrallerin yönetiminin özel sektöre bırakılmış olması Ve özel sektörün yurttaş sağlığına dikkate almaması olarak gösterildi. Santrallerin üretime ara vermesinin ülkedeki elektrik arz güvenliğini riske sokacağı yönündeki gerekçelerin doğru olmadığı söylenen açıklamada şöyle dendi. Türkiye'nin kurulu gücü 90 bin megawatt'a aşmış bulunuyor ama yaz aylarında en yüksek zamanda bile 46 bin megawatt kullanılıyor.